İsraf etmeden ve gururlanmadan ye, iç, giy ve tasadduk et. İzahı, hadisi şerif, Yeme, içme, giyme ve tasadduk işlerinde israfın haram kılındığına delildir. İsraf, her fiil ve sözde haddi aşmaktır. Her kim rızkının bollaştırılmasını, Ecelinin tehirini dilerse, Sıla-i rahmini yapsın. Şüphesiz ki annelere itaatsizliği, Kızlarınızı diri diri mezara gömmeyi, haksız yere emir ve nehide bulunmayı, Allah size haram kılmış, dedikoduyu, çok sual sormayı ve mal israfını da sizin için kerih görmüştür. Her işittiğini söylemek kişiye günah olarak yeter. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, kadının üzerinde hangi insanın en çok hakkı vardır diye soruldu. ''Kocasının'' buyurdu. ''Erkeğin üzerinde kimin en çok hakkı vardır?'' diye tekrar soruldu. ''Annesinin'' buyurdular. ''Nefsim kabızayı kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kul kendisi için dilediğini komşusu için de yahut din kardeşi için dilemedikçe hakkıyla iman etmiş olamaz.''